Evde kedi ve köpek beslemek caiz mi? Esas itibariyle özellikle günümüzdeki daire hayatlarını düşünürsek evde hayvan beslemek doğru değil. Kedi de beslemek doğru değil, efendim köpek de beslemek doğru değil. Netice itibarıyla bunları sağlıklı bir şekilde e, muhafaza etmek çok zor. Yani kedi dediğiniz şeyin tüyleri dökülüyor. Ne kadar muhafaza edeceksiniz? Çocuklar oluyor, e, orada burada tüyleri yemekte çıkıyor. Bunlar çok sağlıklı şeyler değil. Ama insanın mesela bahçeli bir evi olur. Bahçesinde kedi besler bunun hiçbir mani yok. Köpekle alakalı şunu söyleyelim. İslam'da dinimizde Hazreti Peygamber'in açık yasakları var. ''İnnel melâikete lâ tedhulü beyten fihi kelb.'' Cenab-ı Hazreti Peygamber diyor ki evin içerisinde köpek olan evde eve melek girmez diyor. Başka bir hadisinde diyor ki her gün şu kadar rızıklar eksilir. Dolayısıyla bir insanın ihtiyacı yoksa, köpek besleme ihtiyaçtan maksat şunu kastediyorum. Sizin bir bahçe eviniz olur, tarlanız olur, Korunmak bağın olur. içerisinde olur. Bir tane koru, bekçi köpeği alırsınız, efendim ondan istifade edersiniz. Bir insan ağamadır, gözleri görmüyordur, kendisine yardımcı olması için bir tane köpek besler. Veya avcılık yapıyordur, avcılık için bir köpek besler. E, polis köpekleri var. Ne kadar güzel işler yapıyorlar onlar. Biz köpeye düşmanlığımız yok daha hocam. Müslüman olarak öyle bir derdimiz yok. Allah'ın mahlukatıdır köpek. Biz bütün Allah Allah'ın mahlukatını seviyoruz. Hatta size bir şey söyleyeyim. Hazreti Peygamber döneminde bazı köpekler insanlara saldırmış Medine'de. Efendimizden izin istemişler. Ya Rasulallah bunları öldürelim demişler. Hazreti Peygamber'in müthiş bir ifadesi var. Diyor ki ümmetun eğer bunlar da mustakil bir ümmet olmasaydı Leemertu bir katliha. Öldürün derdim. Bakın Efendimiz köpeklere ümmet tabirini kullanıyor. Şimdi soyu tükenen hayvanlar diyorlar. Hazreti Peygamber 1500 sene önce soyunun tükenmesine müsaade etmiyor. O bölgede dahi. Dolayısıyla bizim öyle bir düşmanlığımız yok. Ancak e, ihtiyaç yoksa bir insanın kendi dairesi içerisinde, evi içerisinde özellikle hangi adlı olursa olsun süs köpeği başka bir köpek beslemesi dinimiz açısından uygun değil. uygun değil. Açık bir şekilde söyleyelim. Kedi Kimisinde şöyle bir kanaat var, diyorlar ki kedi beslemek sünnet. Hatta Hazreti Peygamber Ebu Hureyre demiş, kediciklerin babası. Sünnet diye bir şey yok. Hazreti Peygamber kendi evinde kedi beslememiş. Ancak şu var, yani kediyi beslersiniz, bahçeniz olur ifade ettiğim gibi, evinizde fare vardır kullanırsınız, bahçede kedi kendi kendisine işte yaşar. Ama evin içerisinde kedi besleyelim sünnettir, böyle bir şey yok dinimizde. Dolayısıyla özet olarak şunu ifade edelim. Özellikle böyle tüyü dökülen, ondan sonra çok fazla sıhhat açısından muhafaza edemeyeceğimiz şeylere daire gibi bir evlerde beslemenin uygun olmadığını söyleyebiliriz yani.